Vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet, evinize bereket versin.、Amin. Ruhunuza güzellik versin. Ahıbetimizi hayır eylesin.、Amin. Eşlerimizi, çocuklarımızı söz dinleyenlerden, İslam yolunda gidenlerden eylesin.、Amin. Allah Azze ve Celle kötü kaderden bizleri, neslimizi ve yaşadığımız yerde insanları korusun.、Amin. Allah Subhanahu ve Teala, İslam'ı seven, İslamın güzelliklerini seven Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiğini sevenlerden eylesin. Biliyorsunuz kardeşlerim her nefis ölüme muakkak tadacaktır ve ölüm bir yokluk değil bir şeyin nedir? Başka bir alamın başlangıcıdır. İki haftadır sohbetlere ölümle, ağızların tadını kesen, lezzetini kesen Ölümle alakalı anırlık vermiştik. Bugün de yine üçüncü ders olarak lezzetleri kesen, ağzın tadını kesen ölümle devam edeceğiz inşallah. Alkib sallam varam. Subhanallah varı geldi. Maalesef insanlar her gün gözünün önünde bir yakınını kaybettiği halde akrabasını sevdiğini Veyahut uzaktan iş arkadaşını, patronunu, kardeşini artık her neyse. Maalesef ölüm çok çok yakından geçse de insanları tesiri altına almaz olmuş. İnsanları etkilemez olmuş. Cennet ve cehennemin etkisi kaybolmuş. Cennet biliyorsunuz Allah'ın rahmeti, mükafatı, cehennemse... Buyurmadığında, doğru yolda gidilmediğinde Allah'ın nedir? Azabıdır, gazabının gösterilmesidir. Ve yaratılışına baktığımızda cennet ve cehennemin ilk yaratılışında Allah Azze ve Celle Cibril'i gönderiyor. Git bak da gel dediğinde Cibril gidiyor, bakıyor, geliyor ve diyor ki Ya Rabbi kullarının hepsi cennete girmeyi ister diyor. Kullarından hiç kimse cehenneme girmeyine yapmaz istemez diyor. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle cennetin etrafını güçlükle birçok şeyle donatıyor ve mele cibril'i gönderdiğinde cibril biraz daha geç geliyor ve diyor ki Ya Rabbi eğer senin merhametin olmasa hiç kimse cennete ne yapamaz giremez diyor. Ve cehenneme gönderiyor Ya Rabbi. Eğer senin merhametin olmasa hiç kimse cehenneme düşmekten kendini alıkoyamaz diyor. Kardeşlerim ölüm ve ölümle alakalı bazı meseleler var. Bunları sırasıyla inşallah işlemeye çalışacağız. Çünkü insanın ruhu kabz olmadan önce bazı haller vardır. Yaşayan bir insanın Ee, bir halk arasında hani işte sekaret hali işte bedenden ruh çıkıyor işte şuraya geldi buraya geldi işte şeytan gelir başına durur ruhunu çalmaya çalışır işte yanında işte Kur'an okuyalım ama kadın girmesin şöyle etmesin böyle etmesin birçok kurafeler olur ve cenazeden sonra da insanların yaptığı birçok bidatlar şunlar bunlar olur bazıları da Biliyorsunuz ölümi bir yokluk olarak gördüğü için kabirin azabını, sorguyu ne yapar toptan inkara giderler. Hatta bu inkarı yapan yani kelifelli kafirler olsun hani kabul inanıyorum diyen ben de Müslümanım, Muhammed ümmetindenim diyen bazı kesimler vardır ki muhtezile dediğimiz, mealcide dediğimiz insanlar akıl, mantık çelmesiyle kabir azabını ve kabir nimetini ne yaparlar? İnkara giderler ki bu inkarları küfürdür. Halbuki Allah Azze ve Celle Gafir Suresinde bir ayet-i kerimede Firavun ve ailesinin sabah-akşam ateşe sunulduğunu, kıyamet koptuktan sonra onun azabının çok daha çetin olduğunu söyleyerek bir ayette misal, kabir azabının olduğu ve orada bir azabın Kıyamet kopana kadar devam ettiği de nedir? Vardır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Şimdi ilk olarak ruh kabz olunmadan önce ne olur ona bir bakalım. Biliyorsunuz bununla alakalı daha önce Han Hoca da bir dersinde işlemişti. Bukhara'da gelen bir rivayette Allah Azze ve Celle kulum bana farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki diyor, gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur. Ve kulum diyor, benden ne isterse ben onu yerine getiririm. Sadece diyor, ruhunu kabzederken bir tereddütte bulunurum diyor. İşte Ruh kabzolunmadan önce mümin kulun ruhunu almaktı Allah tereddüt eder müminde. Birincisi ruh demek ki alınmadan önce böyle bir şey var ve ölümden karşılaştığında、e, tereddüt eder. İşte ben kuluma aci gelen şeyi sevmiyorum diyor Allah Azze ve Celle. Birincisi bu. Müminin ölümü istememesinden maksat ölüm vakti gelince. Onun ruhunun cesetten çıkması, ölüm sarhoşluğu ve ruhun bedenden kavz edilen dehşeti gibi acı veren durumlarla karşılaşmayı istememesidir. Yoksa buradaki ölüm istemez sözünden maksat bazı insanların sandığı gibi kulun Allah Subhanahu ve Taala ile bulaşmayı buluşmayı istememesi değildir. O anki sarhoşluktur. Ölümle alakalı yani ruhun bedenden çıkması ile alakalı bazı rivayetler var kardeşlerim. Bir rivayette、e, kafirin, facinin ruhu kabz olunurken, Ali sallallahu aleyhi ve sallam şöyle bir misal vermiştir. Çölde yetişen çöür dikeni diye bir dikenden bahsediyor. Her tarafı pıtraklı dikenli. Onu diyor şöyle aldığım boğazdan içeriye sokulduğunu, şöyle bir çevrildiğini. Yani bütün damarları tutup şöyle sert bir şekilde çekildiğini düşünün diyor. Ruh bedenden kafirin ne yapat böyle çıkardı. Ve ot bir rivayette yaş yun çubuğunu diyor nasıl diyor yuna vurup da çektiğinde yun böyle hallaş pamuğ gibi savruluyorsa yine bir çıkış şekli de nedir budur yani ezav verici yayılıcı. ki ayeti kelimede de diyor ya o zalimlerin sırtına melekler vura vura canını ne yapar çıkarır diyor yine bir ölüm şekli aynı diyor bir sineğin böyle hafif bir ısırığı gibidir diyor veya bir alnın terlemesi gibidir diyor yani müminin ölümü kafirin facirin fasığan ölüm şekilleri nedir farklıdır hatta hadis şerifte ali sallallahu aleyhi ve sallam Ölüm meleği diyor kafire geliş görünüş şekli hiçbir azap verilmese o geliş şekli ve görünüşü ruhunu alması yeterlidir.、Yani、azap olarak ona nedir yeterlidir diyor. Mümin de diyor hiçbir mükafat verilmese ölüm meleğinin geliş o güzel sıfatı mis gibi kokan o sıfatıyla diyor gelmesi mükafat olarak ona ne yapar yeter diyor. Allah hepimize hayır versin. İkincisi kardeşlerim ölüm döşeğinde şeytan hazır olur. Şeytan birisinin ölüm yatağında hazır olmaya insanların、e, diğer işlerde hazır olmaktan daha isteklidir. Çünkü o ölüm döşeğinde olan insanın Allah'a karşı günahkar ve isyankar gitmesine isteklidir. Çünkü o ölüm döşeğinde olan insanın Allah'a karşı tövbekar değil isyankar gitmesini ister. Câbi rəşâdullahından gelen rivayetde, Ali sallallâhu aleyhi sallam buyurdu ki, şeytan her halinizde, yanınızda hazırdır. Hatta yemeinizde、e, bile hazır. Birinin lokması yere düşse, onu şeytana bırakmayın. Bismillah deyin, temizleyin ve onu yeyin. Yemeği bitince de pannağlarınızı yalayın. Çünkü yemeğin E, neresinde bereket olduğu bilinmez demiştir. Kardeşlerim iblis son ana kadar insanın ne yapar, açığını bekler. Bu meseleyi en iyi anlatan Riyazu Salih'in okumuşsanız orada gelen rahip Barış Sadie'ye bir kıssa var. Hatırladınız mı? Rahip Barış'a Ali sallallahu aleyhi ve selam diyor ki geçmiş ümmetlerden bir abittir diyor. Yani sürekli Allah'a ibadet eden Allah indinde duası kabul olan ve insanların gönlünde de taht kuran bir abit ibadetinden birisi. Onun bulunduğu yerde bir savaş çıkıyor ve o beldedeki insanlar hepsi topyekün savaşa gidiyorlar. Savaşa giden bir ailenin ise bir kız kardeşleri var. Onu da bırakacak kimseleri yok. Ne bir akrabaları ne bir şeyleri. Kardeşlerin üçü toplanıyor, rahip Paris'e geliyorlar ve diyorlar ki bizim bir kardeşimiz var, bu kız kardeşimizi bir yere koyacak bir şeyimiz yok. Sana bunu ne yapalım? Emanet edelim. Rahip ne yapıyor? Kabullenmiyor. Ben diyorum insanlardan soyutlandım, kadınlardan soyutlandım. Ben kardeşinize ne yapamam? Bakamam. Düşünüyorlar, taşınıyorlar, bir türlü çıkış bulamıyorlar. Sonra diyorlar ki. Biz bir oda yapalım, bütün kapılarını örtelim. Ona işte zarar ihtiyaçlarını gidercek her şeyi içeriye koyalım. Sen de yaşayıp yaşamadığını yani bile bilmen için ona küçük bir kapı koyalım. Sen de yemeğini her gün oradan ne yap? Ver en azından yaşadığını veya bakım olduğunu anlayalım. O zaman tamam diyor. Ben görmediğim müddetçe. Alamlar gidiyorlar, rivayet devam ediyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam diyor ki zaman geçti, şeytan diyor rahibe vesvese verdi. İşte onun kardeşleri var, o sosyaldı, konuşkan birisiydi. Şimdi onun ne yapar? Canı sıkılı. Sen her gün onunla biraz muhabbet et, konuş. Rahip vesveseye kanıyor ve bir kapı yapıyor. Her gün yemeğini, suyunu getirdiğinde onunla muhabbet etmeye başlıyor. Daha sonra. Şeytan tekrar vesvese verir. O bir kadın, sen bir erkeksin. Bir kadının ersiz olması mümkün değildir. İşte sizin şöyle olmanız, böyle olmanız ve kadına ilişiyor. Kadın hamile kalıyor ve çocuklar oluyor. Bu arada savaş bitiyor. İnsanlar dönmeye başlıyor. Bu sefer rahip ne yapıyor? Tutuşuyor. Ve akabinde şeytan vesvese veriyor kızı. Çocuğuyla birlikte bir yere götürüyor. Büyük bir kayayı üzerlerine deviriyor. İkisini de öldürüyor. Altına gömüyor. Adamlar geldiğinde işte、e, ben kıyamadım. Bir kapı yaptım. Gezintiye çıktı. O da kaya yuvarlanmış. Kardeşiniz ölmüş diyor. Onlara yalan söylüyor. Kardeşleri geliyor. Üzülüyorlar, ağlıyorlar. Çok seviyorlar çünkü kardeşlerini. O gün diyor aleyhissalatü vesselam. Gece o kardeşlere şeytan ne yaptıysa rahibe, hani rüya üçe ayırır biliyorsunuz, şeytani, rahmani ve bilinçaltında. Ne yaptırdıysa her şeyi rüya olarak kardeşlerine ne yapıyor? Gösteriyor. Sabah oluyor bir tanesi dolanıyor dolanıyor diyor ki ben bugün bir rüya gördüm. Öbürü diyor ben de gördüm. Ortancası gördüğü rüyayı anlatınca öbürler diyor ki vallahi ben de aynısını gördüm. Hemen rüyalarında gördükleri kayanın yanına gidip kayayı kaldırdıklarında bakıyorlar ki kardeşi ve kucağında bir çocuk yeni ölmüş alacağını yatıyor. Hemen rahibe geldiklerinde işte ölüm anında şeytan hazır bulunur diyor tövbe etmesini istemez. Kapıyı zorladıklarında iblis rahibe gözünle secde et de ben seni ne yapayım? Kurtarayım diyor, son anda secde diyor ver ettiğinde de kılıcı palbine yiyor ve ölüyor. Yani iblis bir insana her türlü vesveseyi verdiği gibi ölümün son anına kadar da ne yaparmış onu bırakmazmış. Allah bizleri korusun şeytanın her türlü vesvesesinden, her türlü arkadaşlığından bizini ne yapsın korusun. Hayat kelimesi de geldiği gibi kardeşlerim. Kim Allah'ın zikreden yüz çevirirse ne olur?、Ha? Allah da diyor ona şeytandan bir arkadaşmış salat eder, o da ona hep kötülüğü ne yapar ilham eder diyor. Allah bize hayır versin. Evet. Şimdi gelelim ölümün geldiği ana. Kafir ölüm geldiği an dünyaya hemen geri dönmek ister. Ayete baktığımızda Allah Azze ve Celle Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde der ki Rabbim beni dünyaya geri döndür. Ta ki yapmadığım, bıraktığım işleri ne yapayım? Geri yapayım. Asla söylediği sadece kendi sözüdür. Tekrar dirilecekleri güne kadar arkalarına dönmeye onlara ne yapılacaktır? Mani olacaktır bir engel vardır diyor Allah Azze ve Celle. Allah bizlere hayır versin, ani ölümden Allah Azze ve Celle bizleri korusun. Böyle bir şey olduğunda artık dönüş nedir? Yok kardeşlerim. Ölüm kapıya geldiğinde işte keşke şunlarla beraber olmayaydım, keşke bunlarla hareket etmiyeydim, başıma da bu işler gelmiyeydi. Artık bunlar ne yapıyor? Bitiyor. Hatta biraz daha ayrıntılı. Ramazan ayında işlediğim bir ayet vardı hatırlarsanız. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle oradan bir sahne、e, bize bildiriyor. Bir kula diyor ki, bütün diyor, dünyadaki malik olduklarını versen, bütün akrabanı, eşini, dostunu, hibette şu bulunduğun vaziyetten kurtul desen verir miydin? O diyor ki evet diyor, ben senden bunu istemedim ki diyor. Dünyadayken sadece bana hamd etseydin, ibadet etseydin neydi? Yeterdi diyor. Allah bizlere hayırlı bir yaşantı, hayırlı bir ölüm nasip etsin. Orada insan her şeyi verip de kurtulmak ister ama bu mümkün değil. Mesela Allah Azze ve Celle bir insana kadın olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genc olsun birçok mal verir değil mi? Mal, zekat nisap miktarına gelip de vermeyenlere vermediği maldan dolayı orada ne var? 50 bin sene vermediği maldan dolayı azap var. Mısır'a bir arkadaşımız gelmişti. Hanımının altınlarının olduğunu söyledi. Bir sandık dedi böyle. Hep biriktirir dedi. Ben ölsem zıbarsam bana bir tane vermez derdi ödünç. Allah aşkına bir zekattan bahset, azabından bahset de şu zekatını bir versin derdi. Yani şu zekatını da vermezlerdi. Bir gün ona sır zekatı, zekatın nimetlerini, güzelliklerini ve akabinde de vermeyenin günahını, azabını anlattığında kadın o gün dehşete düşüyor. Gecede diyor ki hesaplıyor, şu kadar altın diyor zekat diyor, bunu götür ver diyor. Sabah çayı yiyor, ceza ise ceza, bela ise bela, azap ise benim azaptı yiyor benim. Allah böyle duruma düşmekten beni buyursun. İşte ölüm bitiyor. Sen kabre üç şeyinden gidersin, malınla, amelinle, mirasçınınla. Onlar getirir. Sen orada o vermediğini azabı benim. Hani bazılar babalı benim. Günahını ben çekeceğim der ya, orada neyi çeker? Görür. Allah bu duruma bizleri düşürmesin kardeşlerim. İşte kafir hemen facir, fasık veyahut teybesini geciktiren insan ölüm geldi mi hemen geri dönmek ister. Mümin ise geleceğiz ileride ama bir giriş çıkış yapalım. Oradaki o nimetleri, o güzelliği, o güzel muameleyi gördü mü Uzun bir rivayet var okuyacağım. Hemen buradakileri geridekilerine bildireyim. Döneyim yok. Yani şuradakileri haber vereyim.、Hani、i̇nsan iyi bir şey yaptığında herkesin bilmesini ister. Günahlarsa gizlenmeyi ister. Yani yaparken adam zevk alır belki ama asla zinakar, hırsız, çapulcu kimse bu lakabı almayı ne yapmaz? Ama işlerken hoşuna gider. Söylenilmesi kendisine hoşlanmaz. Anlatabildim mi? Ama iyi bir şey oldu mu? Yani uçan kuşa bile duyurmayı insan ister. Burada da、e, mümin öldüğünde ya kendisine yapılan muamele cennet bahçelerinden bir bahçenin açılmasını hemen gerideklere ne yapar ister. Evet, kafir dönmek ister. Bir de ölüm sar hoşluğu vardır ki Ali sallallahu aleyhi ve selam Allah'tan başka ilah yoktur, muhakkak ölüm sekareti vardır diyor. Kardeşlerim sekarete baktığımızda sarhoş olma, sarhoş olana kadar içme, uyuşturucu kullanma gibi manalara geliyor kelime manası. Uyuşuk olma manasıdır. Bu da insanın ölüm anında bir nevi sarhoşluk halinde olduğu aklının başından gittiğini gösteriyor ki, Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi ölüm sarhoşluğu gerçekten de gelir diyor. İşte ey insan bu senin kaçıp durduğun şeydir denir diyor Kaf 19'da. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayete baktığımızda Firavun denizde boğulurken dedi ki ben İsrailoğullarını inandığı Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim. Cibril di bana dedi ki ya Muhammed Keşke denizin dibinden aldığım siyah çamuru Allah'ın rahmeti Firavuna ulaşmasayın içesinden olduğunda ağzına taktığım hızlı bir görseydin diyor Tilminizin akl ediyor İmam Tilminizi. O an biliyorsunuz iblis şey, Firavun、e, ayet-i kerimede de geldiği gibi ben sizinleyim ilahınızım diyor yani siz bana Danışmadan mı Musa'nın Rabbine iman ettiniz? Andolsun ki diyor bugün akşama çıkmadan sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama ne yapacağım? Keseceğim diye Allah'ın yerine kendini Allah ilan eden bir despot kafir. Ama Yunus 90'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi burada hadiste İbni Abbas geliyor da ayet-i kerimenin tefsirinde bu. İman ettim diyor Musa'nın Harun'un Rabbine diyor. Allah Azze ve Celle ayetinki devamında diyor ki şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Kabul. Ne yapmıyor? Etmiyor. Yani bir insan ölüm boğaza geldiğinde tövbesi neymiş? Kabul değil. Oraya gelmeden önce tövbeni ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ama oraya geldi mi iman ettim. Artık bitti. Şimdi mi? Boğulurken aklın başına geldi. Arkasına girdiğinde ben o denizden geçeceğim, Musa'yı da, ordusunu da, tabiatını da yok edeceğim demedin mi? Dedin,、e, suyla baş başa kalıp boğulmaya başlayınca aklı ne yaptı? Başına geldi. Halbuki daha önce ne yapıyordu? İnkar ediyordu ve ilahlığını taslıyordu. Kardeşlerim bu küfre, Firavun'un bu küfrüne İslam'da mugalata yoluyla küfür denir. Kavram olarak, buraya da artı olarak girelim. Çünkü ilk misak dediğimiz birinci misakta biliyorsunuz bütün ruhlar Allah Azze ve Celle Adem'in sürbünden çıkarmış ve hepsinden ahit almıştır. Firavunun ruhu da orada hazırdı ve evet sen bizim Rabbimizsin dedi. Ama Allah'ın verdiği Azze ve Celle'nin nimet, güç, kuvvet, saltanatı görünce ilk kafayı direttiği, isyan ettiği kim? Allah Azze ve Celle oldu. Onun yerine ilahlık tasladı. Bu kalbi devrede olmayarak diliyle işlemiş olduğu nedir? Bir suç olması hasebiyle mugalata yoluyla küfür denir. Hiçbir ateist yani Allah yoktur, ben Allah'a inanmıyorum diye söyleyen insanların hiçbiri kalbi devrede bu sözü ne yapmaz? Söylemez. Çünkü onun ruhu da Firavun'un ruhu da Allah Azze ve Celle'nin huzurunda evet, galah Azze şey, enes tuğrabbiküm şeyini ne yaptı? Orada、e, ahdini vermiştir. Evet, sen bizim Rabbımızsın diye orada ahdini vermişlerdir. Her ne kadar dünyada tersini yapsalardı. İşte burada da Firavun'un ki çok güzel bir örnektir. Bu da orada verdiği ahdi ki zaten. Musa aleyhisselam Firavun'a gelip davet ettiğinde kullandığı cümleleri Kur'an'da okudunuz mu? Hatırlıyor musunuz? Ey Firavun, biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz. Nereye hatırlattı? Ruhlar aleminde verdiği ahde hatırlatarak Firavun hemen sarpa sardı ve direkt Musa'nın Rabbine yine tavır almaya kalktı. Ölürken ne dedi? Yine alemlerin yani verdiği ahitte kimse Onu tekrar orada ikrar etti ama o da ne yapmadı, geçerli olmadı. Demek ki kardeşlerim ölüm sarhoşluğu ve sakarethinde söylenen tövbe geçerli nedir? Değil. Ayık olarak söylenen söz nedir? Geçerlidir. Allah o durumda o duruma bizi düşürmesin. Daha önceden hakkı söyleyenlerden eylesin. Biliyorsunuz. Müslümde gelen ibadette işin başı ve sonu La ilaha illallah lan başlar ve biterse o insan cennete ne yapar girer diyor. Aynen Ebu Talib'in kısasını hatırlayacak olursanız Ebu Talibe ölüm düşeyindeyken Ali sallallahu aleyhi ve sallam geliyor ve diyor ki amcacım bir kelime bir kelime söyle de bununla sana yardım etmeyi düşünüyorum yani belki yardımım dokunur. E bu talip kafayı dikmiş, gözlerini kısmış ve koca karıların arkadan beni kınamalarını istemiyorum diyor. Lat, menat, uzda hubel demiş ve o yol üzerine gebermiştir. Akabinde Ali sallallahu aleyhi ve sallam kendisine 60, 70 veya 100 kere tövbe istifarda bulunacağını söylemiş. Allah Azze ve Celle tövbe suresinde ayet indirerek sen ona 70 deyip 100 de tövbe istifarda bulunsan. Allah onu ne yapmayacak, affetmeyecek ve akabinde yine indirdiği ayetle müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifar etme yakışık kalmaz ayeti inerek ne yapmıştır Ali sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kol kanat gelen müşriklere karşı kalkan olan koruyan amcasına dua bile ne yapamamıştır, edememiştir çünkü müşrik olarak örtmüştür. Son akıbet çok önemli kardeşler. Ama dinimizde gelen bir ifade daha var. Kişi nasıl yaşarsa öyledir diyor. Yani şirk üzerine yaşadı, şirk üzerine ne yaptı? Öldü. Hatta alimlerimiz bazıları diyor ki, kişi diyor mesleğe neyse son halde de onu söyler diyor. Adam şarkı söylüyorsa şarkı söyleyerek gider diyor. Para sayıyorsa diyor tangır tıngır mıngır diye söyleyerek gider diyor. Aşıksa diyor, kara sevdalıysa son sözü yine sevdiğinin yani ismi diye gider diyor. O yüzden Allah'a kavuşmayı sevelim, ölümü sevelim. Eğer siz Allah'a kavuşmayı severseniz Allah da size kavuşmayı sever kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Ölüm meleği ölüm anında olan kişinin yanı başına oturur. Ee, ölüm meleği mümine eğer kişi müminse artık bu sekaret dediğimiz hal var ya ruh bedenden çıkma anıdır. Artık bu olaylar ölüm meleğiyle senin aranda. Artık insan bunu ne yapmıyor bilmiyor. O ölüm meleği eğer müminse o kulun sen Allah'ın affına mazhar oldun. Ee, artık sen kurtuldun, cennetliklerdensin diye ne yapar? Ona müjdeler. Hatta bakarsınız bazı ölen yakınlarınızın son hallerini gördüyseniz yüzlerinde bir tebessüm yüzünün böyle bal gibi sarardığını, nurlandığını böyle güldüğünü görürsünüz. Yani o yüzüne ne yapar? O tebessüm yansır. Veyahut ee, kafirse ona da Allah'ın kızgınlığını Kazabını bildirir. O ölmeden o, o gideceği yeri ne yapar bilir. İşte buna da gelen hadis şeriflerde gözleri böyle kalır, kocaman olur diyor hadis şerifte. Ağızı da böyle açılır kalır diyor. Yani tam ölüm meleği bunu söylediğinde hemen iman ettim demeye çalışır ama ağızına bir kafes konur diyor onun. O o kelimeyi ne yapamaz, söyleyemez ve yumamaz diyor. İşte o da öyle kalır, hunharca böyle çok korkunç şekilde ölüm halleri de vardır. Allah bizlere hayırlı ölüm versin. Ya Rabbi, bizleri son ana kadar koru, şeytanın şerinden ve süresinden bizleri koru, bizi ve ne istemiz? Evet. Önce matte matte, sonra hadise gireceğiz. Ruh kabz olduktan sonra ne olur? Ne olur? Ha? Şimdi dolduruyorlar bizim millet. Ruh diyor, evin etrafında dolanır diyor. Bak diyor şöyle yapmayın, böyle yap. Şişmesin hemen bıçak koyun diyor. Gülmeyin, ağlamayın, şunu yapmayın, bu ni yapmayın. Halk arasında bu birçok şey var. Hatta yemek veriyorlar kaçında? Niye? Şürümeye başlıyor. On ikisinde. eti kemiinden ayrılmaya、var. kırkında artık tamamen ne yaptı bitti diyorlar ve、yani、ona kadar takip ediyorlar yani sanki açipte baktılar kendileri yattılar böyle bir şey yok kardeşlerim eğer ruh kabzolunsa ne olur müminin ruhu bedeninden çok kolay çıkar、hani、demin dedik ya bir sinek konmuş ya、yani、çok ay bi az acı o şekilde çıkar kafirin ruhuysa bedenden çok zor ve azap görerek çıkar aynen o çöğür dikeni veyahut yun çubuğunun bıtıraklı yun çubuğunun vurulup da çekilip dağıldığı gibi çıkar diyor sonra müminin ruhu ise ölüm meleği yanındaki görevli meleklerle çok güzel kokan yani mis gibi kokan birçok keseler bulunan bir şeyle gelir Ölün meleği ruhu çıkarır. O güzel kokan keselere koyar. Eğer facir, kafir birisi ise leş gibi kokan bir torbayla gelir. O zor bir şekilde çıkarılır. Ona ne yapar? Konur. Hangisi güzel geliyor kulağa?、Evet. Sonra müminin ruhu Allah Azze ve Celle'yi çıkarken tesbih eder. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki もたちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなのは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、あなたは、あなた ''Ya Rabbi'' diyor, ''Benim alnım secdedeyken ruhumu al.'' Alnı secdedeyken ne yapıyor? Ruhu kabz oluyor ve Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete gir diyor. O kul ne diyor? Üçlü sene ibadet etti ya, alnı da secdede öldü ya. ''Ya Rabbi'' diyor, ''Amelim tartılsın da öyle.'' diyor. Ameli tartılıyor, bir gözünün şükrünün edasına ne yapmıyor? Yetmiyor diyor. やらびらはめてんねんじゅう、あらはざわざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざわざわざわざわざ、あらはざわざわざわざわざわざわざ、あらはざわざわざ、あらはざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわ Hepimiz insan olmamız hasebiyle yakınlarımızı kaybettik. Eğer dikkat etmişseniz şahit olmuşsunuzdur. Ruhunu göz ne yapar? Takip eder. Ya kalır ya iner. Evet. Bunun da delili aleyhissalatü vesselam aynı bu şekilde Müslüm'de rivayet geliyor. Ruh kabz olunurken gözler onu ne yapar? Takip eder diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin abi. Evet. Menekler müminin ruhu için bütün semaları açar. Teker teker semaları geçer ve hepsi mümin için açık vaziyettedir. Kafir için hiçbir kapı açılmaz. Semanın hiçbir kapısından ne yapmaz? Geçmez. Neşel abi hoş geldin. Allah subhanahu ve teala müminin ruhunu kitab-ı illiğinde kaydolunduktan sonra geri götürülmesini emreder. Çünkü illiğin Ayette de geldiği gibi, hayır onların dedikleri gibi değil, iyiliklerin kitabı şüphesiz illiyundadır. İlliyunun ne olduğunu sen bilemezsin. O Allah'a yakın olan meleklerin gördüğü işaretlenmiş bir kitaptır diyor Mutaffif'in suresinde. Yine kafirin ruhu ise siddiğinde kaybolduktan sonra semadan vücuduna geri dönmesi için gelir. Siccin nedir? Yine Mutafifin suresine baktığımızda zira kötü iş yapanların amelleri Siccin denilen kitapta yazılıdır. Siccin'in ne olduğunu sen bilemezsin. O işaretlenmiş bir kitaptadır. Biraz sonra geniş hadis geleceği için、e, maddeleri gidiyorum. Yine Mefta defin esnasında kabri etrafındaki salih insanları bilir.、E, bir Deveyi kesip etini dağıtma işlemi ne kadar sürüyorsa ölü de bu zaman dileminin de etrafındakini bilir, hisseder diyor aleyhissalatü vesselam. Yani hani ölü her şeyi işitir mi, görür mü, bilir mi? Biraz sonra tam hadisi nakleteceğiz de madde madde bilesiniz diye önünden bunları açıyorum. Ölen birisini tabuta koyduğunuzda o etrafında ne olur, ne biter? Hepsini ne yapar bilir ama ne yapamaz cevap veremez. Evet. Yine kafir de aynı şekilde etrafında olan her şeyi bilir ama ne yapamaz cevap veremez. Mümin o semayı görüp Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği mükafatı gördüğü için daha ne bekliyorsunuz? Beni mükafatımın olduğu yere daha niye götürmüyorsunuz diye feryat eder ama kimse ne yapmaz duymaz. Öbürü ise leş gibi torbayla gök kapısı kapanmış. Siz cin deresine sokulup çıkarılınca beni nereye götürüyorsunuz? Daha yapacağım işler vardı, namazım vardı, tövbem vardı, şunu yapacağım der ama Eyhat onda kimse ne yapmaz duymaz. Ama etrafında ona yapılan her muameleyi o an için ne yapar? Görür. Pardeşlerim kabir azabını mutezile inkar eder ama Yahudiler ne yapar biliyor musunuz? İbni Teymiye külliyatından aklediyor. Yani Yahudiler bile inkar etmiyor. Bu felci olmuş, kötürüm olmuş hayvanlarını var ya yeni ölmüş birinin gömüleceği mezarlığın yanına sedyeyle getirip koyarlarmış. Mefte kabe konduğunda ilk şeyler atıldığında hani sorgu melekleri geliyor ya onu insanlardan başka her şey bilir diyor yani hayvanlar biliyor o felci olan hayvanlar korkuyla oradan kaçarlar ve hastalıkları gidermiş、yani、yahudiler tedavi yönteminde felci onu bulmuşlar ya、yani、onlar bile kabe azabını ne yapıyorlar inkar etmiyorlar. Ama inandım diyen insanlar inkar ediyorlar. Bunu da bir ara şey olarak söylemek istedim. Evet. Yine hiç kimsenin kurtulamadığı bir kabirin daralması vardır kardeşlerim. Mümin olsun, kafir olsun, kul toprağa girdiğinde ne yapar? Kabir bir sıkar. Sahabeler soruyor ey Allah'ın Resulü mümin de mi? Siz diyor şimdi mesela bir kardeşinizi uzun bir zaman görmeseniz şöyle onu çok özdeseniz, onu birden görseniz ne yaparsınız?、İyice、bir sarılırsınız hani etikemiyi böyle bir kıkırdar, böyle tıkırda, işte diyor toprak da diyor mümini kucaklarken, karşılarken bu hasret gibi yani müminin canını yahmadan. Ama kafir facirse bir un ufak böyle ne yapar? Bir tırtatır diyor. Yani her ikisinde de bir ne var. Sıkma var ama birinde can yakma var, birinde ne var? Yakma var. Evet. Yine aklın ölüde yeniden yerine gelmesi vardır. Ali sallallahu aleyhi ve sallam, Kabir Meleğinden bahsediyor. Ömer diyor ki, radıyallahu anh, Ey Allah Resulü, aklımız tekrar geri gelecek mi? Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sallam, evet. Aynen bugünki gibi. Ömer. Ömer radıyallahu anh, ben de. Onun ağzına taşkıyarım demiş ve sahabeler gülmüştür. Yani beni sorguya giren neleye ağzına ben de taşkıyarım diyor. Ee,、evet. vefat eden kişi arkadaşının defin sonrasında yanından ayrılırken ayak seslerini ne yapar? Duyar diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Vefat eden ne zaman sorguya çık? Sorguya çekilir. Sorguya çekme hemen ölüyü defnettikten. Hemen sonra gerçekleşir çünkü Ali sallāhu alaihi wasallam ne zaman bir kişi toprağa defne olunursa hemen kabe başında durur buyuruldu ve Ali sallāhu alaihi wasallam kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma dileyin çünkü onun artık şu an hesabı çetin sorgusu ağır demiştir kulun üzerine yani meftan üzerine ilk toprak atılmaya başladı mı artık onun sorgusu ne yapıyor başlıyor. Allah bizlere hayır versin. Sorgu nasıl olur? Sorguya çekmek için iki melek gelir. Sorguya çekmek için gelen iki melekin isimleri nelerdir? Ebu Hureylden gelen rivayette, Ani Sılat ve Sılam ölü kabre konulunca Münker ve Nekir denilen mavi ve siyah renklerde iki melek gelir. Ve şu adam hakkında, Mahmut hakkında ne diyorsun? Ne biliyorsun? diye sorarlar. O da onun aklında ne söylediğini söyler. O Allah'ın kulu ve Resuludur. Ben şehadet ederim ki başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur der. Onlar da bunun üzerine biz biliyorduk derler. Yani hadis uzun da gelen meleği tarif için o cüzünü aldım. Demek ki iki tane melek ne yapıyor? Kaldırıyor, soruyor. Allah Sübhanahu ve Teala Kabirdeki mümine yardım ve sabır ihsan eder kardeşlerim. Ali sallallahu aleyhi ve selam mümin kabirinde soru sorulduğunda o da Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın resulü ve kulu olduğuna şahidet etme salinde sağlam söz üzerine sebat etmiş olur. İşte Allah'ın şu buyruğu buna işaretdir. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerine tutar. Zalim olanları saptırır, Allah dilediğini yapar. İbrahim 7. ayette buna nedir? Delildir. Mümin cevap verebilir haldedir, habirde. Kafir, facir ise korku ve şaşkın bir haldedir. Hani hadiste ileride gelecek, mümin söylediğince, konuştuğuca sonunda melekler ne diyor? Biz zaten buna cevap vereceğini biliyoruz. Öbürü ne der? Ha ha ha der diyor. Yani birileri bir şey derdi ben de ne yaparım demiştim deyip hiçbir şeyi ne yapamayacak tekrarlayamayacak korku ve şaşkınlık içinde olacak diyor. Evet salih kişi sorguya çekilmeden önce korkusuzca kabrinde oturacak kötü kişi ise kabrinde şok halinde kalacak ve korku halinde melekleri ne yapacak bekleyecek ama müminde bu ne yapmayacak? olmayacaktır. Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mümin için kabrinde cennetten bir kapı açılacak. Kafir için ise cehennem çukurlarından bir çukur açılacak ve kıyamet kopana kadar biri cennet bahçelerinden bir bahçede, biri de sorgudan sonra azap çukurlarından bir azaptan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ya Ayşe diyor kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da azap çukurlarından bir azam çukurudur diyor. Ve ümmetine de her namazda selamdan önce neyi tavsiye ediyor? Kabir azabından Allah'a sığırın diyor. Allah bizleri korusun.、Kardeşim. Evet mümin öldükten sonra Cennetteki yeri sorgudan sonra gösterilir. Kafir de cehennem ateşindeki gireceği yeri ne yapar? Görür. Mümin kabri göz görebildiğince genişletilir. Kafirin kabride daraltabilindiği kadar ne yapılır? Daraltılır. Yani birininki dardır. Müminin de gözünün gördüğü kadar kabri ne yapılır? Açılır diyor. Evet. Salih ameller güzel görünümlü, güzel giyimli, hoş kokulu bir adam suretinde müjdeler. Köte ameller de pis giyimli, kötü kokulu bir adam şeklinde gelir ve ona azabı göreceğini ne yapar müjdeler. Kafir demir bir zincirlen toz haline gelinceye kadar dövülür. Bunun delili ise berabineazikten gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selam Ensardan bir adamın cenazesinin peşinden Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte kabre kadar gittik diyor. Henüz daha kabre açılmamıştı. Aleyhisselatü Vesselam kıbleye doğru oturdu. Biz de onun etrafında oturduk. Aleyhisselatü Vesselam yere vurduğu bir değnek vardı. Bir göğe bir yere bakmaya başladı. Gözlerini üç kere kaldırıp iki kere ya da üç defa kabir azabından Allah'a sığının dedi. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve sallam, Allah'ım şüphesiz ki ben kabir azabından sana sığınırım dedi. Bu sözleri üç kere tekrarladı. Daha sonra Ali sallallahu aleyhi ve sallam, mümin bir kulun dünya ile alakası kesilip ahirete yönelmeye başladığını kendisine semadan yüzleri güneş gibi parlayan Beyaz yüzlü melekler iner. Bunların beraberinde cennet kefenlerinden bir kefen, cennet kokularından da bir koku bulunur. Nihayet melekler o kişinin gözünün görebildiği uzak bir mesafeye oturur. Hani bazen、e, ölüm sekaret halindeki insanların yanında oturduysanız, ya bak birileri geldi şurada oturuyor, sözü yanlış değil, doğru. Yani o artık o adam ağır ağır gidiyor yani. Ee, sonra ölüm meleği gelir ve o kişinin tam başının yanına oturur ve ona şöyle der: Ey hoş ve mutmayın olan nefis, Allah'tan bir mağfirete ve hoşnutla gitme üzere çık. Allah'ın bizi böyle canımızla. Onun canı su kabından damlanın akması gibi. Akarak çıkar. Hem de bir içti ki aynı böyle. Ölüm meleği de o ruhu alır. Nihayet canı çıktımı. Sema ile yer arasında bütün melekler o mümin ruhuha dua eder. Sema'nın kapıları ona açılır. Bütün kapılarda bulunan melekler yüce Allah'a ruhuyla yükselmesi için dua eder. Ölüm meleği onun canını aldığı zaman melekler. Bir göz açıp kapalacak bir sure kadar dahi olsa asla o güzel menekler onu yalnız bırakmazlar. Hemen onun alır, canını cennet kefenine koyarlar. İşte yüce Allah'ın nihayet birinizde ölüm geldiğinde elçilerimiz onun ruhunu alır, onun onu eksik de yapmazlar. Enam 61'de buyurduğu gibi. Yer yüzünde bulunan en güzel mis kokularından daha hoş cennet、e, kokusu ile onun ruhunu alır ve melekler onu alarak ilk kapıya yükselirler. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtikleri zaman mutlaka melekler bu hoş koku, güzel koku kimden geliyor? Bu kimdir diye ne yaparlar? Sorarlar. Onlara bu filan oğlu filandır. Dünyada iken ona verilen isimlerin en güzelini söylerler. Nihayet bu ruh dünya ile semada buluşur. Onun için kapıların açılması istenir. Her bir kapıdan o semanın görevli melekleri bir sonraki semaya kadar açar. Nihayet yedi kat semaya kadar böyle teker teker her semada durdurunum. Bu güzel koku nereden geliyor? Bu kimdir? Hangi salih kuldur diye sorulur. Götüren görevli melekler her seferinde bu falan salih kuldur. Dünyadaki ömrünü tamamladı, Allah'ın huzuruna çıkıyor diyerek yedi kat semadan sonra Allah Azze ve Celle'nin huzuruna o ruh çıkarılır. İşte kulumun kitabını illiğinde yazınız. İlliğinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Görevli olan melekler müşahede edilir. ederler ayeti işte buna bir nayendir ve Allah Azze ve Celle bundan sonra kulumu götürün diyor ee, cehennemdeki yerini gösterin melekler götürür cehennemdeki yerini ona ne yaparlar gösterirler işte senin yerin buraydı sonra gireceğe cenneti gösterirler işlemiş olduğun salih hamiller Hasebiyle Allah senin yerini burayla ne yaptı? Değiştirdi diyerek gireceği cennet kendisine gösterilir. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna tekrar getirilir. Allah Azze ve Celle kolumu tekrar yeryüzüne götürün. Çünkü ben onlara bunu vaat ettim. Ben onları oradan yarattım. Tekrar toprağa iade edeceğimi söyledim. Onu bedenine ne yapın? İade edin der diyorum. Bunun üzerine menekler ruhu tekrar geri alır, cesede ne yapar, geri koyarlar. İşte bu esnada müminse oraları gördü ya. Daha ne bekliyorsunuz? Beni niye tutuyorsunuz? Niye beni kabrime koymadınız? Hani yerine gidecek ya. İşte bu sözü burada söyler ama aynı bir devinin kesilip de etinin dağıtıldığı vakit kadar diyor bunu söyler ama hiç kimse onu ne yapmaz. duymaz diyor. Veyahut facirse tekrar iade edildi ya ona da geleceğim birazdan o da nereye götürüyorsunuz der ama hiç kimse ne yapmaz duymaz diyor. Ve bunun üzerine melekler onu tekrar ruhuna geri getirir. O arkadaşların onu bırakıp gittikleri vakit ayak seslerini dahi işitir. Onlar geri dönmekteyken bu sefer şiddetli bağırıp çağıran yüksek seslerle Sağından soldan iki tane kabrin içinde melek belirir. Bunların adı neydi? Münker, Münker ve nekil melekleri. Ona şiddetlen bağırırlar ve onu oturtarak şöyle derler. Ne derler?、He? Ne derler? Biz de her şeyi otomatik yaparlar. Tesbiyi müezzin çektirir. Namazı da yakında otomatik pilotlara, şey imamlara bağlarlar. Talhın diye bir şey var, biliyorsunuz, değil mi? Var mı? Kıldız,、e, namaz kıldırmaya memuru namazı kıldırdır ki İslam'da illa o değildir. Herkes gider, kavrin başında durur. kabirde sorulacak her soruyu sorar. Ne yapar? Geri cevap verir. Sonra ölünün sahibini şöyle bir arar. Nerede diye. Verdi ya hesabı. Hesabı kolay olsun diye. Var mı böyle bir şey? Yani adet olarak var ama yani bu adet orada yatanı pek ne yapmıyor? <gülüyor> İlgilendirmiyor yani. Kurtarmıyor yani. Değil mi? O meleklerin ilk sorgusu neymiş kardeşlerim? Hı? Rabbin kim? O kişi Rabbim Allah der. Melek der. Dinin ne? Herkes hangi din üzerine ölmüşse ne yapacak? Onu söyleyecek. Dinim İslam der. Melek der. Size gönderilen kim? Bize kim geldi? O Muhammed'dir. Allah'ın Resuludur. Bize Beyineler ve hidayetten gelmiştir. Biz de onun davetine icabet ettik. Ona uyduk. O adam Muhammed'dir. Ve Allah'ın Resuludur deriz diyor. Melekler bu sözü üç kere soracak diyor kardeşler. Bu soruların cevabını vermeye hazır mısınız? Gidince öğrenirsin. Öyle, gelen nasıl öyle? Şimdi dünyadayken bu üç kavramın üzerinde İslam alimleri durumuştur. Hatta üç esas diye bir kitap vardır, biliyor musunuz? Yani güzelce okumanızı tavsiye ederim. Yani Kur'an'da ne kadar üç esasla alakalı ayetler gelmişse, ne kadar üç esasla alakalı hadisler gelmişse, küçük bir cep rehberi gibi, belki şu an basımı yok ama internette üç esas derseniz bulursunuz. Onu tekrar okumanızı tavsiye ederim. Çünkü hayatınızda yaşadığınız bir şey ise sorguda bunu vermeniz nedir? Kolay bir şey. Hani bir insan çok korktuğunda, çok heyecanlandığında, aşırı böyle bir baskıyla karşı karşıya kaldığında bilse dahi bazı şeyleri, duysa dahi bunu ne yapamaz? dillendiremez, nefesi yetmez, kan basıncı çıkmıştır, söyleyemez. İşte kafirin hali bu. Korku ve donuk halde dili ne yapıyor? Tutuluyor. Onlar bir şey diyordu ama ben de bir şey diyordum. Yani Rabb'ın veyahut dinin, peygamberin size gelen elçinin ne olduğunu bilmediğinden değil, yaşamadığı için cevabını ne yapamıyor? Veremiyor. Mümin ise dünyadayken bunu yaşadığı için Cevabı da nedir? Çok basit, takır takır söylediği, onların sorduğunu ne yapıyor? Veriyor. Akabinde melekler ona amelin nedir diye sorar diyor. O kişi der ki, Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik ettim der. Bu sevgi esnasında kulun namazı, orucu, zekatı ve diğer iyilikleri hazır bulunur. Allah'ın bir vaadi olarak bu mümin kul, Bu suallere istenildiği gibi cevap verir. Melekler ona şiddetlice Rabb'ın kim, dinin nedir, Resulullah kimdir diye sorar. İşte bu müminin karşı karşıya kalacağı son fitne olacaktır diyor. Yani o melekler güzellikten bunu ne yapmayacak? Sormayacak yüksek sesten ve şiddetlice diyor. Bu da artık Allah'ın takdiri olan bir şeyi. Neden böyle yapılır bilmiyorum. Mesele bilmiyorum. O kadar okumadım. Korkudan. Korkudan、e, tutulur. Başka bir şey söyler. <gülüyor> Acaba yanlış söyledim diye imkara ilgiler. Şimdi orada meleklerle baş başa kalındığı için insan yalan söyleyemez. Dili de tutulmaz. Çünkü dilini çekti mi onlar onun dilini çözer.、E, facir ve fasık cevap veremediğinde azap bölümlerine daha girmedim. Onlar、e, omuzuyla Kafası arası öyle büyütülecek ki bir balyoz vurduğu gibi yerin ta dibine girecek ve çıkacaktır. Azap burada ne yapacak? Onlara başlayacaktır. Bu da ayrı bir şey. Müminin ise sadece ses şiddetiyle bu fitne ne yapacak? Geçecek diyor. Allah bizleri korusun kardeşlerim. İşte bu da Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi Allah iman edenleri dünya hayatında da ahiret hayatında da sağlam bir söze tevhid sözcüğü ile ne yapar sabit tutar ayeti de buna nedir delildir İbrahim 27'de o kişi Rabbım Allah'tır dinim İslam'dır Resulü Muhammed'tir sallallahu aleyhi ve ssellem der mümin kulun sorgu sesnasında verdiği bu cevaplar üzerine Allah gökten onun cevaplarını tasdik eder kabrinin genişletilmesini kendisine cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını emreder diyor. Hani、e, bütün sorgu biter damat uykusuna yatar diyor ya hadis şerifte birinde. Aynı kabir sorgusunu da damat uykusuna benzetiyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Adam bir kız ister peşine düşer. İşte birçok evlenene kadar birçok sıkıntı, birçok çile. Sonra zifattan sonra artık maşıl maşıl ne、nah, yapar <gülüyor> uyur. Aynı diyor, kabirdeki sorguda cennet yataklarından bir yatak, cennet elbiselerinden bir elbise giydirilir ve cennet kabri gibi cennetten gelen kokularla güzelce kokulandırılır ve ılık esen rüzgarla kabri genişletilir ve bunun mu takibin yetmiş zira yani otuz beş metre gibi veya gözünün gördüğü kadar açılır ve aydınlatılır genişletilir diyor. Daha sonra gözü güzel, elbisesi güzel, kokusu hoş bir adam gelir ve der ki seni sevindirecek şeylerle sana müjdeliyorum. Allah'tan bir rıza ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennet müjdesini sana getirdim. İşte vaad olunan mükafatın bu denir. Ve mümin kişi ona Allah sana da hayırlı müjdeler versin. Sen kimsin? Senin yüzün hayırlı şeylerle gelen kimsenin Yüze benziyor der. O da der ki, ben senin dünyada işlemiş olduğun sali amelinim der. Allah'a yemin ederim ki ben seni şöyle bildim. Allah'a itaat tutursun hususunda çabuk davranan bir kimseydin. Allah'a masiyet hususunda ağırdan alırdın. Bundan dolayı Allah seni hayırlan mükafatlandırdı der. Sonra kardeşlerim ona Cennette açılan bir kapı ve cehenneme açılan bir kapı açılır. İkisi de gösterilir ve denir ki eğer Allah'a isyan etmiş olsaydın gideceğin yer burası diye o cehennem kapısı da ona orada tekrar ne yapılır? Gösterilir. Allah onun yerine sana işte bu salih amellerine binaen bunu verdi denir. O kişi cennette olanları görünce der ki Rabbim Kıyametin kopmasını çabuklaç çabuklaştır ki ben ailemi ve etrafımdaki önden gitmişlere ne yapayım, kavuşayım. Onlarda bir ara şöyle ne yapılır? Gösterir diyor. O kişiye sen burada kal denir. O kişi yeniden diriltilene kadar cennetteki makamını seyreder durur. Ruhu ise yeniden bedene döneceği kıyamet gününe kadar cennet ağacına tutunmuş bir kuş olduğu gibi. temiz ruhların arasında bulunur Allah bize böyle ölü münasip etsin kardeşlerim eğer kafir veya facir bir kimse ise dünya ile alakası kesilip ahirete yöneldi mi ona semadan kaba ve güçlü kuvvetli yüzleri simsiyah melekler semadan iner haşince beraberinde cehennem ateşinden kaba elbiseler var Leş gibi kokan torbalarla nihayet gelirler. O kişinin gözünün göreceğe bir mesafeye gelip ne yaparlar otururlar. Yani hem hayırda hem şehirde hem mümine hem de kafire gelen heyet ne yapıyor gözüküyor. Sonra onlar orada otururken ölüm meleği o fadilin başına gelir ve oturup şöyle der ki ayetlerinde sabit biliyorsunuz. Ey mundar pis nefis Allah'tan bir gazap ve öfkeyle çık ve bu arada sırtına sırtına da ne yapılır vurulur diyor. Ölüm meleğinin bu söz üzerine o kişinin ruhu zor bir şekilde azaplı bir şekilde demin ruhun çıktığını anlattığım gibi artık durumuna göre çıkılır. Dalları budakları çok demir çubuğun ıslak yünden çekilmesi gibi veyahut onun ruhu başka bir şekilde alınır çıkılır. Bu hal ile birlikte damarları ve sinirleri panparç olur. Gök ile yer arasında her bir melek ve sema'daki bütün melekler ona lanet eder, sema kapıları ona kapanır. O kişinin ruhu Allah'a çıkmaması için dua etmeyen hiçbir melek kalmaz. Allah ﷻ ister gelsin. Dolayı bu duruma ne beni ne nestimi ne de sizi ve nestinizi düşürmez. Ölüm meleği o ruhu. Bu bedeni ezmek maksadıyla ve Allah'ın nimetlerinden yararlanmamak amacıyla bedenin üzerine giyilen kıldan dokunmuş elbiseler giyder. Melekler göz açıp kapatacak kadar bir zaman kadar dahi olsa onun elini bırakmaz. O kişiyi hemen o getirdikleri pis kokulu leş gibi kokan cehennemden getirdikleri o torbaya ne yaparlar? Sararlar. O kişiden yeryüzünde görülmüş en kötü kokan leşin kokusu gibi bir koku yayılmaya başlar diyor. Melekler onu alır gök kapısına ilk semaya gelir diyor. Meleklerden orada görevli topluluğun yanına geldiğinde bu pis mundar ruh kime aittir diye sorarlar. O görevli meleklerde götürenler bu filan oğlu filandır. Dünya hayatında verilen en kötü ismiyle onu anarlar, nihayet melekler ona kapıyı açmazlar ve götürün burdan uzak dursun deyip onu oradan kovarlar. İşte Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi Araf 140. ayet okuyor Allah'ın ayetlerini yalanlayıp da onlara karşı büyüklenenlere. Hiç şüphesiz ki gök kapıları açılmayacaktır. Onlar deve, iğne deliğinden geçmedikçe cennete ne yapamazlar? Giremezler ayetini aleyhissalatü vesselam okumuştur. Allah bizi bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Bunun üzerine Allah azze ve celle şöyle der. Onun kitabını sizciğinde yerin en alt tabakasında yazınız. Aleyküm selamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyhissalatü vesselamun aleyh Kulumu tekrar yer yüzüne götürünüz çünkü ben ona şunu vaat ettim, ben ona oradan yarattım, onları oraya iade edeceğim ve ikinci bir defa onları oradan çıkaracağım der. Yani insan neden yaratıldı topraktan? Yine de. Kafir olsun, facir olsun, mümin olsun ne yapılacakmış? Tekrar toprağa iade edilecek. Facir de bu şekilde Sicin deresinde yedi kat yerin altında cehennem derekelerinden bir derekeye tattırılarak, oraya götürülerek tekrar geri getirilecek. <gülüyor> ve Allah Azze ve Celle tekrar onu ruha iade edin der diyor. Oraları görerek ne yapar? Gelir. Bu arada arkadaşlarının ayak seslerini dahi o ne yapar? Duyar,、e, işitir ama onlara ne yapamaz? Cevap veremez. Bu sefer artık kabre konulur konulmaz, şiddetli, sesli, bağırışan iki tane sağında solunda siyah ve mavi gözlü iki melek ne yapar? Hıh? Gel bakalım derler. Onu kabirde oturturlar, başlarlar sorguya. Ne derler? Ne diyecek şimdi bu? Ah ah bilmiyorum der. Melekler ona dinin nedir diye sorarlar. O kişi ah ah bilmiyorum der. Yine melekler ona size gönderilen bu adam hakkında ne dersin? onun hakkında ne biliyorsun? Yani aleyhissalatü vesselam hakkında. O kişi kendisine sorulduğunda kim olduğunu anlayamaz. Hangi adamı soruyorsunuz? Kim o? Der diyor. Melekler ona Muhammed derler. Hatırlatırlar. Bunun üzerine o kişi ah ah bilmiyorum. İnsanlar Muhammed hakkında bir şey söylüyordu. Ben de onların söylediği gibi söylüyordum diye cevap verir. Melekler ona Hay bilmez olasın, hiçbir şey söyleyemez olasın derler ve bu cevabın muta ki ben Allah Azze ve Celle o yalan söylemiştir. Ona cehennem ateşinden bir yatak serin, sıcak ve kavurucu rüzgarın girmesi için cehennemden kabrine bir kapı açın diye ne yapar emreder, cehennemin ateşinin sıcağı. Deri ve gözenekleri işleyen sıcak havası ona ulaşır. Onun cehennemdeki mekanı kendisine gösterilir. İşte bu senin mekanındır denir. Allah bize böyle acı yaşatmasın kardeşlerim. Yani belki kelimelere bu şekilde dökülüyor ama bunlar basit şeyler değil. Yani düşünün bir parnağınıza bir tırnağınıza kıymık batıyor değil mi? Evet. Acı da bütün vücut buna ortak değil mi? Yani bütün gece sabaha kadar bir dişiniz de ağrılsa her yeriniz ağrımıyor mu? Acı da ortaksınız değil mi? İşte bu sorgu basit bir olay değil kardeşlerim. Arkasından memekler o kişiye eğer salihlerden olsaydı nereye girecekti o cennetteki yeri gösterilir ve derler ki Eğer Allah'a itaat etmiş olsaydın işte burası senin olacaktı denilir. O kişi kazandığı ve kaybettiği yerleri görünce acısı ve ızdırabı ne yapacak? Katlanacak. Sonra o adamın kabri o kadar daralacak ki o kadar toprak onu sıkacak ki eti kemiği kaburgaları birbirine geçecek. İşte bu Allah'ın vaat ettiği sıkıntılı ve sıkıcı hayattır ayetinin. delilidir. Evet. Ve buna mütakiben Allah Azze ve Celle'nin Resulü Taha Suresinin 124. ayetini okumuştur. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala şöyle buyurdu diyerek buraya işaret etmiştir. Her kim benim zikrimden yüz çevirirse şüphesiz ki onun sıkıntılı bir hayatı olur. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Sonra o adama Yüzü ve elbiseleri çirkin, kötü kokan bir adam gelir ve ona şöyle der. Ben sana hoşuna gitmeyecek şeyleri bildiriyordum. İşte bu sana daha önce vaad edilen gündür der ve Allah'ın azabı ile onu ne yapar? Müjdeler. O da şöyle der. Sana da Allah'ın hayır sözü işittirmesin. Sen kimsin? Bana böyle kötü sözleri söylüyorsun. Yani orada bile ona... gelene lanet eder. Kötülüklü insan. Yüzün kötü şeylerle gelen kimsenin yüzüne benziyor der. O gelen de der ki, merak etme, ben senin kötü amelimim. Allah'a yemin ederim ki, ben seni Allah'a itaatta işi ağırdan alan, Allah'a isyanda hızlıca koşan bir kişi olarak biliyorum. İşte ne yaptıysan, o kötülüğünün karşılığını da burada sana ne yaptı? Allah'a verdi der. Sonra ona gözleri görmeyen, kulakları duymayan, konuşmayan, elinde bir balıyos bulunan bir kişi görünür. Bu balıyosu bir dağın üzerine indirecek olsa o da tostoprak olur. Ona o balıyodan öyle bir darbe indirilir ki bu darbeyle o kişi kabrin toprağına döner, unufak olur. Daha sonra Allah Azze ve Celle tekrar onu eski haline getirir ve ona musallat edilen kişi ona bir daha vurunca öyle bir feryad eder ki doğu ile batar arasındaki insanlarla dinlerden başka her şey o feryadı işittir. Sonra ona cehennem ateşi ne giden bir kapı açılır ve kıyamet kopana kadar o, o azaplan devam eder gider. カルシェルンボアデセルンボカーネンウチェルンデミシュトムンビーキウチェルンデキャッチブチョケンデデデベンブロロロラードムノマラスニスティンデレベルン İmam Malik muvattasında, İbni Hibban sünneninde, Ebu Davud sünneninde, Tergib ve Tergib sünneninde, Nebebi, Neseyi sünneninde, İbni Mace sünneninde, yani hadis kitapları hepsini hemen hemen bu hadisi ne yapmıştır? Uzunca almıştır. Ayrıca şeyhımız, Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Alba'nın güzel bir eseri vardır, Kamul Cenayiz diye. Burada da geniş, tafsilatlı, şerklü bir şekilde de bu rivayeti yani kişinin Kabir de yani ruhunu teslim edip toprağa veriliş esnasını bu hadisi genişçe ne yapmıştır almıştır. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayırmasın. Kardeşlerim burada önemli bir uyarı vardır. Ehli Şünnet inancımıza göre Kabir azabı ve nimeti ki buradaki nimet vardı birçok bunlar hakdır. Ayet ve hadislerde bu sabittir. Demin de sohbetimin başında dediğim gibi kafir veyahut mümin 46'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Firavun'un ailesi kötü azap kuşatmıştır. Onlar sabah akşam ateşe sunulur. Onların kıyamet saati geldiğinde azabı nedir? Daha şiddetlidir. Bu kabir azabını anlatan ayetlerden bir tanesidir. Kabir azabı ve nimetlerin keyfiyetiyle Ruhun ölüye dönüşünün keyfiyetine gelince, Ali sallāhu alaihi wasallam'dan sayıyorlar rivayet edilen hadislerin dışına çıkmak hiçbir zaman doğru değildir. Ne anlatılıyorsa onun nakledilmesi artısı eksi sağ solu doldurululamaması gerekir çünkü bu dindir kayıplan alakalı meselelerdir kaybı Allah'tan başka kimse ne yapmaz bilmez bildirilenler de kayıp değildir. Allah'ın Resulüne bildirdiği, kullarıma söyle dediği şeyler kayıptan ne yapar? Çıkar. Ama bildirildiği neyse ona artı eksi eklemek nedir? Aynen kim benim demediğim bir şeyi derse ateşteki yerine ne yapsın? Hazır olsun diyor. Evet. Buradan çıkmak,、e, kabir azabını anlatırken veyahut nimetlerini, iki meleğin gelip ölüye bir şey sorması bunların Sağa sola çekilip değişik bir şekilde eklemek, çıkarma yapılması hiçbir zaman sahih nedir değildir kardeşlerim. <gülüyor> evet yine dolayısıyla bu konuya dikkat etmek gerekir. Mesela deminki kardeşi ben tanımıyorum tanıyamam var mı buraya gelip de dinleyen. Kar komşu. Ölü mü? Nasıllığına ve niceliğine. Ham dedi ya, niye üç kere dedi. Ben de gidince öğrenmişsin değil mi? Şimdi nasıllığına ve niceliğine bu gibi meselelerde ne yapamıyorsun? Giremiyorsun. Neden giremiyorsun? Öyle bildirilmiş. Anlatabildim mi? Böyle bildirilmiş. Yani birçok bir sohbette verdiğim bir örnek vardı. Hocanın birine biri geldi. Ya biz niye kıyamda böyle duruyoruz da rüküye gidince böyle eğiliyoruz diye soru sormuştu. Hoca da çağırdı, gel nasıldı, bir ikiye eğil bakayım, eğildi, burnundan tuttu, burnunu sokma. Allah böyle istiyor. Yani. yani bu tip şeylerde nasıllığa, niceliğe ne yapılmaz? Gidilmez. Herkes her şeyi sorabilir, merak edebilir ama bu gibi meselelerde herkes haddini bilecek, susmayı bilecek, o gelen nasları hazmedip, en azından şu naslar insanı ölüm sarhoşluğuna götürür mü, götürmez mi? ölüm tefekkürüne insanı bir hesaba ne yapacak? Götürecek. Ama ne yazık ki bizlerde bazı şeyler var. İlla yani öğrenilmesi gereken, takınılması gereken yerlere kafayı takmayız.、E、orada bir anlamadığımız bir kelime, bir değişik bir cümle veyahut hatıbı bir dilinin sürtmesi varsa oraya bir şey atarız biz. Ama burada baştan sona Ruhun çıkması, gitmesi, gelmesi, o çıkarken、e, meleklerin güzel bir vaziyette, çirkin bir vaziyette, güzel kokulu, pis kokulu, gök kapısının açılması, açılmaması, Allah Hazreti ve Celle ile görüşülmesi, görüşülmemesi, bunlar çok önemli kardeşler, çok önemli. Ve yine en son merhalede o meleklerin yüksek sesle bağırışarak gelmesi. orada senin metanetli durman ve gelen her şeye güzelce cevap vermen ve akabinde senin rahat etmen, etmemen, cevap veremen, ah ah bilmiyordum demen bunlar hoş şeyler nedir değil. Allah bizlere hayır versin. Evet, Muhammed Nasreddin Elbani rahmetullahi aleyh diyor ki kitabında Rüyasında azap ve işkence gören veya saadet içinde mutluluktan uçan birinin bu kabir azabını örneklendirecek olursak, rüyasında azap içinde inleyen kimseyle azabı sadece cisminde mi görmekte yoksa ruhunda mı? Yani şimdi iki karı koca düşünün, ikisi de rüya görüyor. Birisi cennette geziyor, nimetler içinde, biri de azap çekiyor. Şimdi biri çığlık atar, kıvranır, kantel içinde uyanır, öbürü, ikisi de birbirinin gördüğünü ne yapmaz, bilmez, ama bedene ne yapar, yansır, değil mi? Evet. Sema ehlî temiz ve salih kulun gelişini selamlar, kurtuluş haberiyle müjdeler. Kötü ve pis ruh için selamlama söz konusu değil, bilakis kötü ruh azap haber verilir ve o kovulur. Mümin Allah subhanahu ve teala tarafından korunduğu ateşi görür. Günahkara cennetten küçük bir delik aralanır. Allah'ın onu nelerden mahrum ettiği ona ne yapılır gösterilir. Evet. Melekler temiz ruhtan çıkan güzel kokuyu duyar. Müminler yeni gelen mümini selamlar. O kadar sevinçlidir ki sevinçleri adeta ailesinden ayrı kalan bir kimsenin ailesine kavuşmasındaki sevincinden daha fazladır. Müminin ruhu ölümüyle dünyadaki tüm tasalardan ne yapar? Kortulur. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, bir Müslüman can çekişmeğine girdiği zaman rahmet melekleri beyaz bir ipek elbiseyle gelir ve şöyle der. Sen Rabbinden razı, Rabbin da senden razı bedenden çık. Allah'ın rahmet ve reyhanına ve sana gazabı olmayan rahmetine kavuş. Amin ya Rabbim. Allah'ım bizi de böyle sonlandır. Ne kadar güzel bir son değil mi? Ayetten de bu biliyorsunuz. Sabit olan bir şey. Bunun üzerine ruh en güzel bir mis kokusu gibi çıkar. Öyle ki melekler onu birbirine verir. Ta semanın kapısına kadar ruh Öyle gelir. Evet. Bunun üzerine ruh en güzel misk halini almıştır. İşte kapıda size arzdan gelen bu koku ne kadar güzel derler. Sonra onu müminlerin ruhlarına getirirler. Onlar onun gelmesi sebebiyle sizden birinin kaybettiği şeyi bulduğu zamanki sevincinden daha çok sevinirler ve orada gelirler. O önden gidenlerle o ruh ne yapar? Görüşür. Oradakiler gelir hemen sorar. Falanca ne yaptı geridekiler? Filanca ne halde? Diye dünyadakilerden haberler, bir kısım haberler sorarlar. O bir kısım ruhlarda kendisinden sorulan biri hakkında bırakın onu o dünya telaşına dalmıştı der. Bunun üzerine gelen ruh filan ölmüştü yanınıza gelmedi mi diye sorar. Öyle mi? O halde o gideceği yere Haviye cehennemine götürüldü derler. Kafir olduğu zaman azap melekleri kıldan kaba bir elbise getirir. Bu cesetten kendin öfkeli Allah'ın gazabını celbetmiş olarak çık, Allah'ın azabına koş denir. Bunun üzerine cesetten çok kötü, pis, leş gibi bir koku çıkmaya başlar. Melekler onu arzın kapısına getirir ama oradan kovulur. Evet, bu da anlatılan ifadelerden bir tanesi. Kabirde kişiye cennette veya cehennemdeki yeri gösterilir dedik. Akabinde kardeşlerim kabirde azap görenlerin azabını diyor Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor hakikaten sabredebilsemiz. Biz sohbeti biraz fazla mı uzattık? 8.30'dan mı başladıydık? 10 olmuş. Ben de 9'da başladık diye hiç şey yapmıyor. Neyse şurayı bitireyim o zaman. Bitireyim mi bırakayım mı? Bitiriyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim Eğer sabredebilseniz, ölülerinizi gömeceğinizi bilsem, size kabir azabını gösterirdim diyor. Yani nasıl olduğunu size gösterirdim ama hiç biriniz diyor ölülerinizi kabire koymazsınız diyor. Yani azap var diye koymazsınız diyor. Yani azap bu kadar şiddetli kardeşlerim. Yani ileride konuları seçtim tek tek inceleyeceğim geleceğim. özellikle mesela idrar ve laf getirip götürme meselesi de var bu işin içinde bir yerden gelirken ne diyor? Bu şu kabirdekiiler diyor azap görüyor. Yani pek sizin aranızda önemsediğiniz şeylerden değil. Şu idrarına dikkat etmezdi. Şu da insanların arasında laf götürür getirir. İşte bunlardan ne yapıyor? Azap görüyor diyor. Yani. Hadisin baş tarafına baktığımız zaman yani herkes şimdi kendi amelini sevdiği insanların oturup da konuştuğunda birbirinin amelini şöyle bir düşünsün laf getirip götürmeyi ne kadar basit gördüğünü basit değil. Bir de ferdi olarak idrar damlası sıkıntısı damlaması geçmiş ümmetlerden bir kabimin helakı bundan olmuş biliyor musunuz? bir İsrailoğlu diyor aleyhissalatü ve sellem işte pantolonla giyeceğine bevle diyor yanlışlıkla. Orayı kesiyor, yakmaya çalışıyor, temizlemeye çalışıyor. Onu kınıyorlar, mani oluyorlar sırf bundan bir kavim merak oluyor. Yani bu kadar basit bir şey değil. Yani bu azapsa azap kardeşler. Buna insan ne yapacak? Dikkat edecek. Hani bizde Yaşadığımız toplumda bazı kesimler böyle kırk adım kırk merdiven falan filan şey yapıyorlar ya böyle bezler mezler、e, ya bu kadar da suyu çıkarılmayacak ama、e, dikkatle ne yapılacak edilecek. İflata tefri de gidilmeyecek ama herkes vücudunu ne yapar bilir ona muhakkak dikkat edecek. Yine bir ifade daha zikretmek istiyorum. Bu noktada biliyorsunuz Osman radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın iki kızını alma şerefine eren cennetten müjdelenen ve şehit olan İslam halifelerinden bir tanesidir. Ondan sonra zaten baya bir fitneler olmuş ve birçok fırkalar çıkmış ve İslam alemi düzen tutmamıştır. Kendisi ne zaman bir kabirden geçse, sakalları ıslanana kadar ağlarmış. Dünyadayken, aleyhissalatü vesselam tarafından kendisi cennette müjdelenmiş miydi? Evet. Ama buna rağmen ne zaman bir kabir görse, oturur, ağlarmış. Hem de sakalları ıslanana kadar. Kendisine sormuşlar. Ey emirel müminim sen ki cennetten müjdenenen ve hatta Osman ne yaparsa yapsın cennet ona haktır sözü söylenen bir insansın. Ne oluyor ki sana bir kabil gördüğünde hemen böyle yüzün asılıyor, kaşların çatılıyor ve kan çıkana kadar sakalların ıslanana kadar ağlıyorsun.、Hani、i̇syan ederek değil. Osman radıyallahu anh diyor ki, ben ağlamayayım ve kim ağlasın diyor. Vallahi diyor, ben aleyhissalatü vesselamdan işittim. Kabir, ahiret basamaklarından bir basamaktır diyor. Buradan geçen, kurtulur diyor. Buradan geçemeyen, kurtulamak diyor. Allah bizi kabir azabından korusun kardeşlerim. Demek ki ölünün kabire konulması... Deminki meseleleri zikrettiğimizdeki gibi cennet bahçesinden bir bahçe açtırabildiğiniz mi amelinizden? İşte bu ahiretin nedir? Basamağıdır. Eğer yapamadıysanız sabah akşam ateşe sunulan firavun ne yapıyor ahirette? Ebedi ateşe, ebedi azaba, daha çetin azaba gidecek. Bu azaptan bir tanesini söyleyeyim. Bir dağ diyor kafirin Altı ateşle yanan dağ çıkması diyor emredilir ve sürülür diyor. Kişi diyor dağ böyle çıkmaya başladığında ateşin hararetiyle diyor ona vurdukça diyor ki buraya gelmeden önce o kafirin ruhu şey bedeni öyle büyütülür ki diyor boynuyla işte omuzu arası ta buradan sana çölüne kadar diyor yani bedeni büyütülür. O diyor oraya çıkmaya zorlanır, alttan vuran diyor alev, cehennem ateşi diyor. Onun etini, kemiğini diyor. Ne yapar? Tutuşturur, dağa gelene kadar diyor. Tamamen tutuşur. Feriade içinde diyor. O cehennemin içine düşer. Tekrar eti kemiği giydirilir. Tekrar dağa doğru. O ne yapılır? Söndürülendir. Allah bize merhamet etsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. İnşallah haftaya tekrar devam edelim. Ee, kabrin karanlıklar yeri veyahut daha farklı yerler olduğu、e, cennet meyveleri ve cehennem、e, renk getirilen azabın meselelerine girelim ve ölen ruhun、e, borçluysa başına neler gelecek bu gibi detaylara inşallah haftaya girelim. Ben Vaktim bu kadar geçtiğinin farkında değilim. Hakkınızı helal edin. Eğer vaktinizi çalmazsam Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bugünlük bu kadar. İnşallah yeter. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike Eşhüden la ilahe illa ente Estağfuruke ve yetubri Velhamdülillahi Rabbil Alemin